Allahehumm, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Lameen. Ve ve selam Allah resselina Muhammed ve ala alehi ve sahbi ajamain. Ya Allahu ya Mu'in ya Hana ya Menan ya Kerim ya Gaffar ya Rahim ya Rahman. İkinci cilt sayfa 136. mektubu s-sabi'o ve s-semanûne seksen yedinci mektub iler fethan el-efgani fethan efgani efendiye yazılmıştır finnesaihi bir takım ehemmiyeti hais meseleler hakkında yazılmıştır elhamdülillah bütün hamdler, övgüler, medihler senalar vesaire Allah Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden emniyetten ala ibadihi lezine estafa allah Teala'nın tercih ettiği kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu insanların üzerine olsun. Amin. Ve selal mektubu şerifu el mumbiyu an kemali muhabbetil fukarai ve ihlasihim.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 Razakallahu subhanahu ve istiğamete ala muhabbete hؤلاء fakirain bu insanlara e, göstermiş olduğunuz muhabbet ve sevgide sabit e, kadem olmak ile istikametten ayrılmamak ile Allahu Teala sizleri rızıkıyla döylesin. Wan <gülüyor> nasihatu lleti ensahu biha al ahibbe ze bis mutlu ve bahtiyar olan mevdanın dostlarına peki böyle derin muhabbet besleyen insanlara benim yapacağım nasihat yegane nasihat ve nasihatul lati en bi al ahibba zul saade dostlara bizi sevenlere bu fakirin yapacağı nasihat nedir ittiba sünneti esseniyyetialah sayyiba salat ve selam ve tahiyye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 Kim efekim Muhammed Mustafa Sawa Selim'in hayatı ve sünnetleri etkileyecek, keşir edecek? Kim Muhammed Mustafa Sawa mağazasından alışveriş, alışveriş yapmaya salih olacak? Limen kana yarculahe, <gülüyor> Allah'a umudu ve imanı tam. Ve Liyom ahire, ahirete umudu ve imanı tam. bir ve zekir Allah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 İmam Rabbani Kudüs'e sırrı buyuruyor ki, 224 bin peygamber geldi değil mi? 223 bin 999 tanesi diğer peygamber, sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam da 223 bin 999 peygamberin güzelliği var, artı, artısı da var diyor İmam Rabbani. İmam Rabbani. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peki çözüldü anlaşıldı tamam mevde ve maad tamamdır yani eskiyi de kucakladın geleceği de kucakladın diyor Kur'an da aynen öyledir diyor bu neye benziyor diyelim yüz rakamı yüz rakamın içerisinde 99 vardır ayrıca bir de bir vardır öyleyse Müslümanın yani öndermiş rehbermiş diye bir sorunu yoktur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 yer olan insanlara, bizi sevenlere peki benim yapacağım nasihat nedir? İttiba-ı sünneti, seniyeti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibadır. Alâ sahibi salatu ve selam ve tehiyyâ. Peki o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat, selam her türlü sıhhat ve afiyet temennileri onun üzerine olsun. i̇mam Bukhari rahimallahu teala bir büyük muhaddisten hadis almaya gidiyor. Diyorlar ki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 Sabaha kadar o kemikleri temizlerdim üzerlerine hadis şerif yazacak hale getirdim, çuvala doldurur, öyle efendim giderdim, efendimizin hadislerini dinler yazardım diyor. Burada şerif okunuyor, ben uyuyorum, değil mi? Bu da insaf değil mi? Bu da Müslümanlık değil mi? Neticede, neticede İmam Bukhari gidiyor Zata bakıyor ki bu adam ayakta çişiyor diyor. Dedi ki Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine itibası olmayan alimin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 yani baktığımız zaman yo arkadaş yo İslamiyet öyle herkesin harcı değil. Bak burada Fatih Medreseleri'nde Hüsnü Efendi vardı bir zamanlar. 1960'larda 65'lerde vefat etti. Allah gani, gani rahmet eylesin. Belinde iki tane barabeli tabancayla usulü fıkıh okutuyordu Fatih camisinde İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman onlar öyleydi. Onlar öyleydi. Fatih Camisi'nin gövdesine bakın, böyle delikler, oyuklar var böyle. E kim biliyor peki açılan yaylı ateşi neticesinde o delikler oluştu peki Fatih Camisi'nin gövdesinde? Camii makinalı tüfekle taranıyor, ondan sonra Hüsrev Efendi caminin içerisinde usulü fıkhı okutuyordu. Allah uzun emirler versin, Yeşar Tunagür Hoca öyle anlatıyordu. Mahmut Bayram Hoca vardı, Allah Ali Himmet bir adamdı, ona da Allah gani gani rahmet eylesin.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 Günümüzde insanlar artık 200 yüzü değil, 20 yüzlü dolu diyor. E tabi 20 yüzlü insan hiç sevilmez ama iki yüzlü onun yanında hiç sevilir. E ne de olsa iki yüzlü vesaire. Allah böyle çifte standart, çifte şahsiyette olmaktan muhafaza eylesi. resul sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sünnetine ittibada ısrar ediyorum diyor İmam Rabbani. Bir de peki ve istiinabu anil bidatil el gayr el din tarafından tasvip edilmeyen Allah ve Resulü tarafından tasvip edilmeyen onaylanmayan kabul edilmeyen bidatlardan dine taban tabana zıt olan peki çirkinliklerden kaçınmak bu noktada ısrar keşim diyor Esleikum sallallahu aleyhi ve mek menahya sunneten min es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 Benim efendim terk edilmiş, bakılmıyor, ilgi görmeyen, peki e, tatbik edilmeyen sünnetlerinden bir tanesini yerine getiren e, kişiye 100 şehit sevabı vardır. Yani ortam o kadar peki e, dar ve sıkıntılı olacak ki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 Herkes gelecek bir tarafa çekecek vesaire. Herkes kafasına göre trafik uygulasa, herkes kafasına göre araba kullansa, eee kazaların yani bini, bini para. bir para. Kazan ard arkası kesilmez. Bir tenekenin bile bir kanunu var değil mi? Dininin bir, dinin bir kanunu yok mu peki? Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman olmak kolaydır. Müslüman kalmak zor. Ata binmek mühim değil. Asıl mesele atın üzerinde durmaktır. Bak deminki hadislerde saf tanziminden bahsediliyor. İbn-i Hamdeli diyor ki, Bir Müslüman yarın savaşa gittiği zaman cephede alması gereken formasyonu ve kabiliyeti sivil hayatındayken alması gerekir diyor. Namazda ve oruçta bu anlayışta vardır diyor. Birçok hikmetleri var. Birisi de disiplin ruhunu dinamik tutmak o kadar. Resul-i nasıl işte suva yapanlar e, suvayı yapıyor, sonra eline mastarı alıyor, bir tahta parçası alıyor, o ta tahtayla peki sıvayı kontrol ediyor. Yani eğri büyürlük var mı? Şişme var mı veya çukur alma var mı? Bakıyor ki neresi peki açık veriyorsa oraya biraz daha harç koyuyor. Rasulullah Saws, safların arasında geziyor böyle bir askeri komutanın e, ordusunu denetlemesi gibi sen ileri, sen geriye, sen şöyle, sen böyle vesaire Tamam. Önce disiplin, sonra namaz. Önce disiplin, sonra namaz. Namazda disipline olamayan bir kul peki yarın savaşta hiç disiplin olmaz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 artık bu ne manaya geliyorsa senin de aklın var fikrin var bir mana ver hacca gidiyoruz umreye gidiyoruz lebbeykallâhu me lebbeyk diyoruz peki resul diyor ki bazı işte ihramlı olan insanlar lebbeykallâhu me lebbeyk der ne demek onun manası Rabbim emret ben senin fedainim ya Resulallah emret ben senin fedainim yani ortaya yürek koyuyoruz güya ama Allahü Teala onları la lebbeyk ve la sadik istemiyorum senin lebbeykini defol git Herkesin Allah'a kendine göre oldu, İmam-ı Rabban'ın tadiliyle. Kim nerede bulunuyorsa ona göre bir Allah tasarlıyor. Ama o Allah, İbn Arabi'nin dediği gibi, sizin inandığınız Allah'a diyor, ayaklarımın altında alır çiğnerim diyor lan! <gülüyor> ne demekleri bu? Kimisi parayı sevdiği kadar Allah'ı sevmiyor, E, ee, Affedez eşini sevdiği kadar Muhammed Mustafa'yı sevmiyor, E, ee, Ondan sonra villaydı bilmem neydi, mülktü, şuydu buydu vesaire falan, senin Allah'ın bu mu peki? dinuhum on Resulü eklem buyurduğu gibi öyle insanlar gelecek bunların ilahları peki dinleri dinarları paraları para ilah oldu İmam Rabbani ikinci iddinin başında La ilahe illallah Muhammedur Resulü'nün tefsiriyle alakalı 3 sayfaya yakın var okuyun bakın bakalım okuyalım ondan sonra herkes kendi kratını belirlesin herkes kaç ayar altın altın mıyız teneke miyiz ondan sonra kendimize bir not verelim allah Teala kaliteyi bulmaya bizleri muvaffak eylesin. Fekeyfemen ahyâ bir sünneti ihya edene yüz şehit sevap veriliyorsa fekeyfemen ahya. Peki, fardan minel el ya ya hiç kale alınmayan hayatın bir tarafına itilmiş Allahü Teala'nın farzlarından bir farzı ihya eden bir insan ev vaciben min el vacibati veya terk edilmiş vaciplerden bir tanesini yerine getiren bir insan düşünün yani Allah katında ne değerli insandır bir sünneti bile ihya diyorsun Resulekrem sallallahu aleyhi ve eskiden her evde bir şifai şerif vardı. Ecdadın evinde bir şifai şerif vardı. Eskiden her, her evde hil'i hakani bulunurdu. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellemin eşkalini, şemailini anlatan kitaplar var idi. Hayat sürekli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme endeksli idi. Devamlı o, o okunuyordu ve kişi ona benzeme çalışıyordu.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 Peki şimdi ben diyorum ki isyan bol. İstanbul'un diğer bir ismi efendim e, güller şehridir. Gül Osmanlı divan edebiyatında Rasul Ekrem Sawa Salim'i temsil eder, sembolize eder. Lale ise Allah Celle Celaluhu Lale kelimesi yazıldığı zaman ki lam elif lam elif ebc desabere topluyorsun doksan dokuz çıkıyor. Canaba Celle Celan doksan dokuz ismini temsil eden mübarek bitki.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 yani bir bitkiye iki bin altın verilmesi mantık değil ama orada bir mana var gül ise Gül ise Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ederdi ee, gülün kokusu resul sallallahu aleyhi ve sellem'den kaynaklanmıştır hikmet olarak yani yaratılışta ee, nereye baksan bahçesinde gül olmayan ev yoktu bunun anlamı nedir peki yani burada bir naturalist bir anlayış yok tabiat anlayışı bilmem ne çevrecilik falan filan geç bunları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 Ekrem sallallahu geliyor. İmam-ı e, sahabe Huzeymer radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah bu gece ben seni rüyamda gördüm diyor. Nasıl gördün diyor. Uzanmıştın yere ben senin göğsüne secde ediyordum diyor. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem derhal yere yattı. Derhal yere yattı. E dedi ki saddık rüyak nasıl gördüysen aynen uygula dedi. E ben Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin göğsüne efendim secde ettim ben diyor. Müşrik mi oldu bu?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 ki sünnet-i siniyi, bir sünneti ihya edene yüz şerit sevabı ya bir farzı ihya eden ya bir vacibi yerine getiren oho giderde gider bir örnek vereyim diyor. Fetadil erkanet-is salati namazlarda tadil erken meselesi işte rükûnun ve secdenin hakkını vermek bunlar ellezi o vacibun bu. eksel ulema-i hanefiyye hanefi mezhebindeki alimlerin çoğuna göre tadil erken vacibdir. ''Küllü salatın uddiyet ma'al kerâet et tahrimiyeti yecibu i'âdetu diyor İbrahim Halebi, Halebi sahirinde. Bir namaz ki, bir namaz ki eğer tahrime mekruhla beraber kılınıyorsa o namazın iadesi vaciptir diyor. O zaman kılınan namazlar ne oluyor? Ne rükûmuz tam, ne secdemiz tam, yarım yarım, çeyrek çeyrek pekâ hareketlerle kılınan namazın faturası nasıl ödenecek? Ve farzun indel imam Yusuf peki Hanefi mezhebindeki alemlerin çoğu, çoğu tadil erkene vacip diyor. İmam Ebus ise farz diyor. Yani ve, ve imam Şafi, imam Şafi de gene aynen farzdır diyor. Yani diyelim ki işte abdestsiz namaz kıldın. Neyin namazı peki bu? Rukuy yok, secde yok. Ne oluyorsa o namaz tadil erikensiz de kılınan namaz aynı ee, paralelde oluyor. Ve sünnetin inda bazı ulama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 Bir keresinde Efendi Hazretleri bana dedi ki, ya bir Mersinli bir kız var dedi, kursta okuyor dedi. Anası, babası, danası neyse artık yani. Kıza efendim yani düşman yönetmişler. Abisi geldi buraya, bıçak attı kardeşine, burnunu yırtıcı kızcağızın vesaire. Ondan sonra neyse, o her şeye rağmen kız tam bir yani intihar timi gibi okuyacağım ve inedip okudu. Sonra efendim döndü, gitti şey Mersin'e. Ee, orada baskı, baskı, baskı falan.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 Onun için tatlı dille, hüsnü niyetle eksiklerimizi gördüğümüz zaman birbirimize tavsiye edelim. Sen bana yardım etmesen, ben sana yardım etmesem, Rus mu bize yardım edecek? Amerika mı yardım edecek peki? Ve ala hazel kıyası işte bu ölçüye göre gider diyor. Sairul ahkâmi şer'iyeti minel hilli vel hormeti vel kerâeti bak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 Dışarıya kan akıyor. Millet bakıyor ki ana hakikaten kesiyor. <gülüyor> Cemiyetin yarısı kaçmış gitmiş. Ondan sonra çıkıyor diyor ki işte evlatlarım diyor bana bir mürit şey bir kurban daha lazım diyor. Bu sefer o birinci adamın hanımı diyor ki, efendim Hazretleri, beni kurban edebilirsin gel kızım diyor. Onu da iç içeri alıyor. İkinci kuzuyu kesiyor. Kan dışarı daha fena akıyor.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 Acı Bayram Veli'ye haber gönderiyor. Efendi Hazretleri diyor, iki tam bir yarım biridim var diyor. Şimdi, yani biz işin ibret tarafındayız. Böyle bir şeyden, check-up'tan geçsek veya böyle bir imtihandan geçsek kaç kişi kalır? 1960'ta İsmail'e bastılar. 27 Mayıs İnkılabı'nda. O kadar ihvan biz tabii, bir haberimiz yoktu. Ben şahsen 8-10 yaşlarında vardım, yoktum. Ama...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 şu an millete bir umutsuzluk var gibi, her şey bitmiş gibi, artık bir şey olmaz gibi vesaire. Bu, bu, bu anlayış çok fena bir anlayış. Maazallah insan itikatsız gitmesine sebep olur. Dün diyelim, enbiyaya yardım eden Allah gene bugün aynen var. Dün ki cedderimize, dederimize himmet eden resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gene bugün aynen var. Fahrettin Kıcıman Paşa rahmetli Medine müdavası, müdafasında e, esir alındıktan sonra, hatta buradaki herifler onu İngilizce teslim ettikten sonra, kılıcını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabirine bıraktı. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhisselatü Vesselam'a bıraktı. Adam düşündü ki benden sonra torunlarım gelecek, bu kılıcı alacaklar, şeriatın sancağını layık olduğu yere dikeceklerdir. Küfrün hakkından gelecektir diye. 1900 işte 5'ler 1900 civarları Ama o gün bugün 120 yıl geçti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hala bu kılıcı Temsil edecek bu kılıcı kuşanacak bir tane Baba Yiğit bulamadı Ben erkekim değil mi? Hayır efendim ben erkek değilim Ben kadın oldum bu noktada Kaç tane erkek var içimizde? Erkekiz değil mi? Aslan erkekler Buradan deli olun, atlayın sokağa, vurun, kırın, anlamayın. Keşke orada, öyle, öyle bir adam olsa içimizde. Efendi Nişantaşı'nda konuşuyordu bir zamanlar, bir antiparantez dedi ki, yahu dedi, yani benim bu konuşmalarımla çıkın, yok işte kahvelere dağıtın, bilmem ne, işte meyhaneleri şöyle yapın, böyle yapın, anlamayın dedi. Arkadaşlar şunu söyledi, ya ben de ama laf ediyorum ya, sanki yani ortalıkta böyle adam var da ben buna çekiniyormuşum gibi vesaire falan.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 İki kişilik gücün varsa, beş kişilik gücün varmış gibi gösterme diyor. Niye? Kaşı taraf bu sefer senin üzerine on kişiyle gelir diyor. Tamam. Ne kadar güzel değil mi? Ee, senin peki iki kişilik gücün ee, olacak olsa, sen biz çokuz, şöyleyiz, böyleyiz, güçlüyüz, kuvvetliyiz, beş kişilik güç varmış gibi gösterme. O zaman kaşı taraf, kaşı taraf seni senin üzerine on kişiyle gelir ve seni zaten iki kişiden.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 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müşriklere karşı kafirlere karşı hücum yapacak gücü var ise hücum harbi yapardı. Hayır savunma peki gücü e, var ise ancak savunmaya gücü yetiyorsa Resulü Aleyhisselatü Vesselam savunma yapardı. E, şimdi dünyanın gündeminde bütün memleketlerde haydi bakalım hücum harbi hücum harbi hücum harbi.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 Burada kalsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e eksiklerimizi görmeye gereğini telafi etmeye bizlere muvaffak eylesin. Amin. Rabbim makbulinden eylesin. Amin. Merdudinden eylemesin. Amin.